Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Ve Allah, bize İsrail'i verdi ve bize on iki nüfus verdi. Allah, onlara, "İnsanlar, Allah'ın لئن قمتم الصلاه واتيتم الزكاه وامنتم برسلي وامنتم برسلي وعزرتمهم واقرضتم الله قربا حسنا لا اكفرن عنكم سيئاتكم ولا ادخلنكم جنات تجري من تحتها الانهار Andolsun olsun ki Allah İsrail oğullarından sağlam söz almıştı. Her kabileden birer kişi olarak içlerinden on vekil tayin etmiştik. Allah onlara şöyle buyurmuştu. Şüphesiz ki ben sizinle beraberim. Eğer gerçekten namazı hakkıyla eda ederseniz, zekatı verirseniz, peygamberlerime iman edip onlara yardım ederseniz ve Allah'a karz-ı hasen güzel bir borç verirseniz, yolunda harcama yaparsanız, sizin kötülüklerinizi mutlaka onlarla örteceğim ve sizi şüphesiz altlarından ırmaklar akan cennetlere koyacağım. O halde bu ahitten, sonra içinizden kim inkar ederse artık dosdoğru yol ortasından sapıtmış olur. <gülüyor> Allah Sonra o sözlerini bozmaları sebebiyle onlara lanet ettik. Ve kalplerini kas katı yaptık. Onlar tevrattaki kelimeleri yerlerinden değiştirdiler. Kendilerine yapılan nasihatlerden bir nasip almayı da unuttular. İçlerinden pek azı müstesna onlardan daima bir haine muhtali olursun. Yine de sen onları affet ve aldırma. Muhakkak ki Allah iyilik edenleri sever. <gülüyor> Yahudilerden olduğu gibi şüphesiz biz Hristiyan diyenlerden de sağlam sözlerini almıştık. Buna rağmen onlar da kendilerine yapılan nasihatlerden bir nasip almayı unuttular. Bu sebeple kıyamet gününe kadar aralarına düşmanlık ve kin bıraktık. Allah yapmakta olduklarını ileride ahirette kendilerine haber verecektir. Ya ahle'l-kitab kadi ca'akum resuluna yubayyinu lakum kefira yubayyinu lakum kefira minna kuntum tughfune minel kitab ve ya'fu'an kefir kadi ca'akum minallahi kitap muhakkak resulümüz Muhammed size geldi kitaptan gizlemekte olduğunuz şeylerin birçoğunu size açıklıyor birçoğunu da açıklamıyor affediyor işte size Allah'tan bir nur ve apaçık bir Kur'an gelmiştir ve <gülüyor> Rızasına uyanları Allah onunla selamet yollarına eriştirir. Onları izni ile zulümattan, küfür karanlıklarından nura, imana çıkarır ve onları dosdoğru bir yola hidayet eder. Lefadikefar al-ladin falu inna Allahu wal-Masihu bin Maryam. Olfamii ymliku min Allahi şeyen. Inn arada in yuhlek al-Masihu Maryam. Inn arada in yuhlek al-Masihu Maryam. Wa ummu fil fil وَلِيَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا Şüphesiz Allah, o Meryem oğlu Mesih'tir diyenler, muhakkak kafir olmuşlardır. Dek, peki Allah, sizin ilah olarak düşündüğünüz Meryem oğlu Mesih'i, Annesini ve yeryüzündekilerin hepsini helak etmek istese, Allah'a karşı kim bir şeye malik olabilir? Göklerin ve yerin ve ikisi arasında bulunanların mülkü Allah'ındır. O ne dilerse yaratır. Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir. Ve <gülüyor> Yahudiler ve Hristiyanlar biz Allah'ın oğulları ve sevdikleri dedi. De ki öyleyse Allah günahlarınız yüzünden sizi niçin azap ediyor? Bilakis siz O'nun yarattığından bir insansınız. O, dilediği kimseye hikmetine binaen kendi lütfundan mağfiret eder. Dilediği kimseye de hak ettiği üzere azap eder. Göklerin ve yerin ve ikisi arasında bulunanların mülkü Allah'ındır. Nihayet dönüş ancak onadır. Ey ehli kitap, peygamberlerin arası kesildiği bir sırada, fetret devrinden sonra size Resulümüz Muhammed elbette gelmiştir. Dinin hükümlerini size açıklıyor. Ta ki hesap gününde bize ne bir müjdeci ne de bir korkutucu geldi demeyesiniz. İşte size bir müjdeci ve aynı zamanda bir korkutucu gelmiştir. Ve Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir. <gülüyor> Bir zaman Musa kavmine şöyle demişti. Ey kavmin Allah'ın size olan nimetini hatırlayın ki içinizde peygamberler kıldı ve sizi hükümdarlar yaptı. Alemlerden hiçbirine vermediğini size verdi. Ya <Gülüyor> allahu la ala kalimin Allah'ın size vatan olarak yazdığı arzı mukaddese Kudüs'e girin ve düşmandan korkarak arkanıza dönmeyin yoksa dünya ve ahirette zarara uğramış kimseler olursunuz. Kalu ya Musa in fiha qauman jabbarin wa in alam nadkhula hatta yakhrucu minha fa in yakhrucu minha fa Ey Musa, Şüphe yok ki orada zorbalar topluluğu vardır. Muhakkak ki biz onlar oradan çıkmadıkça oraya asla girmeyiz. Fakat oradan çıkarlarsa biz de oraya gerçekten girecek kimseleriz dediler. Kâle raculâni minel lezîne yakâfûne en'âme allâhu aleyhime dkhulû aleyhümun ibâbi fe idâ dekâltûn feindâ. Allah'tan korkanlardan Allah'ın kendilerine nimet verdiği emre uymayı nasip ettiği iki kişi yuşa ile Kalep şöyle dedi Onların üzerine şehrin kapısından girin İşte oraya bir girdiniz mi artık şüphesiz siz galip kimselersinizdir eğer gerçekten müminler iseniz, o halde Allah'a tevekkül edin. İsrail oğulları, ey Musa, doğrusu biz, onlar orada bulundukları müddetçe oraya ebedi olarak asla girmeyiz. Onun için sen Rabbinle git. Artık onlarla ikiniz savaşın. Doğrusu biz onlarla harp etmektense burada bu tih sahrasında oturacak olan kimseleriz dediler. la emliku illa ve ve Musa Rabbim. Şüphe yok ki ben kendimden ve kardeşimden başkasına sahip değilim. Bu sebeple bizimle bu fasıklar topluluğunun arasını ayır dedi. Allah. Artık şüphesiz orası, arz-ı mukaddes onlara kırk yıl haram kılınmıştır. O yerde, tih kölünde şaşkın şaşkın dolaşacaklardır. Bu yüzden o fasıklar topluluğuna üzülme buyurdu.